...ve Özdeş Özbay. Merhabalar. Bir iklim için programında beraberiz. Ee, ben Sönmez... Ben Özdeş Özbay. Ee, bugünkü konu Ömer Mazra bugün yok. Özdeş'le beraber yapacağım programı. Bir konumuz var. Doktor Mülüfer Aykaç. Türk Toraks Derneği'nin sorunları ve Akciğer Sıkta Çalışma Grubu Başkanı kendisi Aynı zamanda doktor. Ee, merhabalar. Nasılsınız? Ben ya daha, iyi, daha iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhabalar Nilüfer Hanım. Bu arada, de, arada destekçimiz Necla Sayın'a da çok teşekkür ederiz. Programımıza başlayalım. Nilüfer şimdi son dönemde özel e, pandemi sürecinde insanların eve kapatmakıyla beraber hava gündeme gelmeye başladı. Ee, son dönemde çok yeni araştırmalar var bu konularla ilgili. Buraya döneceğiz ama öncelikle şunu sormak ee, ve merak ettiğiniz için öğrenmek istiyorum ama gerçekten değil mi? Şimdi ee, biraz daha geniş bir bakışı öncelikle sunmak isterim. Hepimiz e, aslında şu e, NASA'nın fotoğraflarına odaklandık bir süre. İşte Ocak'taki e, Çin'in e, üzerindeki Wuhan'ın üzerindeki hava kirliliği fotoğrafıyla İşte şu Şubat'taki kirliliği karşılaştıran bir fotoğraf gerçekten biraz daha görsel olarak da temiz görünüyor. Neden? Çünkü işte sokağa çıkma yasağı oldu. E, trafik kirliliği ortadan bir nebze kalktı ve bu alanda da belki orası için fotoğrafta da görüldüğü gibi e, biraz kirliliğin azaldığı söylenebilir. Bu kirlilik neye bağlı? Toplumsal hareketin azalmasına beraber aslına bakarsanız daha çok trafik kirliliğinin azalmasına bağlı. Ama biliyoruz ki trafik kirliliği dışında Hava kirliliğine çok yol açan nedenler var. Mesela kömürlü termik sanserleri var. Yıllardır söylüyoruz havayı çok fazla kirlettiğine ilişkin. Kentsel ısınmalar var. Onun kaynaklandığı kirlilikler var. İşte fabrika bacaları var. Oranın kirlilikleri var. Bu anlamda sadece trafik kirliliği değil. Türkiye'de nasıl... Türkiye'de İstanbul'da yeni e, çevre mühendisleri odasının çok güzel bir raporu var. Nisan e, 2020 yılında yayınladılar ve e, İstanbul'a baktılar aslında bakarsanız. Ve burada geçen seneyle karşılaştırdıkları zaman hem e, nitrojen bileşiklerin hem de partikül madde dediğimiz bizim aslında hava kirliliğinde temel maddesi olan partikül maddenin miktarında Azalmayı gösterdiler bu azalma İstanbul için konuşuyorum hı hı. sokağa çıkma yasağının olmadığı dönemlerde %12'lerde falan hem partikül madde hem azot bileşikleri için sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de yaklaşık %15'e kadar bir azalma gösterdiler. Bu azalmanın etkilerini bence biraz sonra tekrar konuşalım. Evet azalma dersiniz eğer azot bileşikleri olarak ve partikül madde olarak düşünürseniz evet İstanbul'da bir azalmadan bahsetmek mümkün tabii ki. Ee, hava, hava kirliliği insan sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olan bir faktör. Bunu daha önce de sizin konuşmuştuk ve ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor ve bu durum insan sağlığı üzerinde bir artmasını bekleyebilir miyiz?lerde ya da bunun mahleri var mı görünümü? Şimdi hava kirliliği çok ciddi bir sorun. Onun daha büyük bir sorunu aslında küresel iklim krizi, iklim felaketi, küresel ısınma dediğimiz felaket. Bunlar birbiriyle çok iç içe olan şeyler. Biliyoruz Hı -hı. ki Dünya Salk Örgütü'nün son işte raporlarında da 10 kişiden 9 kişi dünyada kirli havası oluyor. Bu oldukça ciddi bir oran. Hava kirlinin etkilemediği hiçbir şey yok. Anne karnından başlayarak akciğerlerin daha küçük kapasitesinde doğmasına yol açılıyor. Eğer hava kirli ortamında bir hamile geçirmişse bir kişi onun bebeği daha küçük akciğerle doğuyor. Daha çok daha çok hastalanıyor. Erişkinseniz akciğer kanseri olabiliyorsunuz. Solunun yolu enfeksiyonlarına kronik bronşit gibi, astım gibi, e, solunun yolu enfeksiyonlarına daha fazla yakınsınız. Kanserler başka kanserlerde mesela mesane kanseri ilişki gösterilmiş. Onun dışında nörolojik sistem yani sinir Sisteminde inmeler, felçler ortaya çıkıyor. Azlarmeler, çoğun hastalığı azlarmeler daha fazla. Şeker hastalığına yatkın hale geliyor. Aslında hava kirliliğinin e, insan vücudunda, insanlar için konuşuyorum. Etkiler mi diye hemen hemen hiçbir sistem yok. Yani damar hastalıklarından tutun, kalp krizlerini, e, kognitif yani bilişsel fonksiyonlara kadar her e, yeri etkiliyor. Bu arada çok ciddi bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Ee, bir çok da ölüm yaşanıyor buna bağlı olarak. Dünya genelinde 7 milyon bir rakamdan bahsediyor Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye'de bu rakam acaba yıllık hava gelişimine bağlı olarak yaşanıyor. Türkiye'de bu konuda bir e, net çalışmalar yok aslında bakarsanız. Geçen sene bu e, Temiz Ava Platformu'nun yaptığı, EQ Plus ölçüyle yaptığı bir çalışma vardı. İşte yıllık 50 bin gibi bir ölümden bahsediyordu. Ee, Türkiye'de bu konuda çok geniş çalışmalar yok. Çok geniş çalışmalara da ihtiyaç var. Ama biz e, hekimler olarak biliyoruz ki hava kirliğinin olduğu dönemde özellikle acile başvurular çok fazla artıyor. Enfeksiyonlar çok fazla artıyor. Çocukların astım krizleri, astımları ortaya çıkıyor. E, bu, bu tarz etkiler var. E, yani bunu e, kliniklerimizde biz bunları görebiliyoruz. Özellikle hava kelinin yoğun olduğu, ısıtmanın e, olduğu, evsel ısıtmanın da eklendiği kış aylarında e, çok ciddi olarak solunum yolu enfeksiyonları ve solunum yoluyla acile başvurular eee ayrıca buna ilişkin birkaç çalışma var. Bunları söyleyebiliriz. bu alanda ciddi bir sorun eee arz ediyor evet. bu COVID-19 için hani esas olarak zaten solunum yollarında iltihaplanmaya neden oldu ve ölümlerin ciddi bir kısmının buradan kaynaklandığı söyleniyordu. Dolayısıyla hani bu 7 milyon hava kirliliği sebebiyle her yıl dünyada Hayatını kaybeden 7 milyon kişinin eğer bu e, hava kirliliği sürekli bir şekilde yani önümüzdeki bir yıl e, boyunca azalacak olursa bir kısmın hayatta kalabileceğinden de hani sözü ironik bir e, şeydi bu. Tez tabii e, e, bu bir yandan e, salgın sebebiyle ölen e, insan sayısının bu 7 milyondan daha az olabileceğine dair de bir takım açıklamalar vardı bir yandan ama dün. Belki siz de görmüşsünüzdür TMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bir rapor açıkladı. İklim kriziyle Covid-19 arasındaki bağlantı üzerine. Uh -huh. Ve bu hava kirliliğinin e, geçici ve yanıltıcı e, olduğunu e, söylemişti. Aslında şöyle bakmak lazım. Bu işin iki tane boyutu var. Birincisi e, biliyoruz ki bu konuda... E, Dünyada yapılmış çalışmalar var. İşte e, İtalya'da bir çalışma var. Amerika'da birkaç çalışma var. E, Ama kirli e, olan yerlerde e, Covid daha ağır geçiyor. Yani 6 kat gelişmeyi 6 kat ağır, ağır artıyor. Ve eğer e, partikül madde 2,5 yani küçük akciğerlerin en küçük alanına kadar uzanan partikül madde eğer metreküpte 1 mikrogram artarsa Covid'e bağlı ölümler de %15 oranında artıyor. Yani siz daha havası kirli olan bir yerde yaşıyorsanız Covid nedeniyle daha fazla hastalanıyorsunuz ve daha fazla ölüyorsunuz. Çünkü hava kirliliği vücudumuzun özellikle savunma mekanizmaları olan üst hava yollarında çiçek hücrelerimizi baskılıyor. Ve buna bağlı olarak da insanlar enfeksiyona daha yatkın hale geliyorlar. Zaten Türkiye'de de bunun bir örneğini görmek mümkün çünkü e, hani 30 büyük şehir ilinde ve artık Zonguldak'ta e, hava, e, hava kirliliğinin çok hani söze ciddi ettiğimiz Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun hani, ilan edilmesinin nedeni altında da bunlar var biliyorsunuz madenler, kömürler, e, santrallerin olması e, bu alanda çok ciddi etkili. Covid-19 hava kirliliğini biraz önce aslında ben de sizin söylediğiniz rapordan bahsettim. Covid-19'a bağlı hava kirliliği azaldı mı? sonuç olarak hava kirliliğini tek yapan şey trafik değil. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz 65 yaş üstü ve 20 yaş altında ki insanlar evde kaldılar. Diğer... Özellikle çalışma yaşında olan insanlar yani 20 yaşla 65 yaş arasındaki olan insanlara. Hatta 20 yani, yaşın altında çalışanlar da biliyorsunuz serbest bırakıldı <gülüyor> daha sonra. Evet aynen öyle orada da bir bin kişi kadar bir şey var. Aslında evet. ekonomikteki çöküşü öngöremedi onu göze alamadı ve bu anlamda da bu insanlar evet. çalıştı. Bu insanlar çalışanlar da özellikle mavi yakalı insanlar. Beyaz yakalı insanlar çünkü evden işlerini bir şekilde halledebildiler. Ve bu anlamda da fabrikalar belki daha e, yüksek kapasitede değil, daha düşük kapasitede çalıştı ama çalıştı. Sonuç olarak bununla bunu karşılaştırmak, COVID-19 ölümleri, hava kirliliği ölümlerini bir arada getirmek çok karşılaştırmak doğru bir karşılaştırma diye, değil diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece geçici bir dönem ve e, daha çok işte... E, trafik kirliliğinin ortaya çıkardığı geçici bir dönem. Biliyorsunuz Avrupa Birliği standartlarında bir yılda 35 gün üzerinde bir kirlilik varsa da burada hava kirliliği çok fazla etkiliyor. Yani günlük günlük hava kirliliğinin düzeninin artması önemli evet ama toplu olarak bir yılda 35 gün üzerindeyse de bu oran sizin sağlığınızı etkileyebilecek duruma geçiyor. Bu yüzden bu geçici olarak azalmayı Ee, herhalde kayda almamak lazım. Belki bunun iklim boyutuna da bakmak lazım. Ee, doğru e, yönelimin doğru bakışın böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de ünlüferans sanırım biz havadaki tüm partikülleri ölçüyoruz, değil mi? Bizim verilerimiz ne kadar sağlık dair? Şimdi şöyle e, Türkiye'de yaklaşık 300'ün üzerinde 330'lu son rakam 330 civarlarında bir e, e, hava ölçüm istasyonları var. Bu istasyonlarda her istasyon partikül madde 10 ile süfü birleşiklerini, süfü di dioksiti ölçüyor. Ama hava kirliliği bildiğimiz gibi tüm bunlardan oluşmuyor. Özellikle parçukil madde 2,5 denilen insan sağlığı için en zararlı olan partikül var. Bu partikül akciğerlerin en ince noktalarına kadar gidebiliyor. Büyük partiküller daha ince noktalara gidemiyor. Bu partiküllerin ölçümü sanıyorum bir 50 istasyonda falan yapılıyor. Yani her istasyonda yapılmıyor. Bu yüzden öncelikle bu istasyonlarda partikül 2,5... Iı, ölçülmesi sağlanmalı ve daha çok insan sağlığı üzerine daha çok etkisi olan partikül ölçülük bunun, e, bunu değerlendirmek gerekiyor. O, o Onun dışında da bildiğiniz gibi bizim normal olarak aldığımız ölçütlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütleri arasında bir fark var. Biz yani e, bizim normal dediğimiz ölçüde Dünya Sağlık Örgütü burası kirli diyor. Bu ölçütlerle ilgili sıkıntılar var. Bu yüzden Buna da bir standartse etmek ve Dünya Sağlık Örgütü'nün normal dediği ölçüklere Türkiye'nin de normal ölçüklüğünü getirmek daha uygun bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. E, hazır siz bu konudan e, bahsediyorken bazen karışabilen bir konudan e, size de soru sormuş e, e, olmak isterim. Hava kirliliğine sebep olan partiküllerle küresel ısınmaya e, sebep olan partiküller bunlar aynı şeyler mi diye e, sorayım yani. E, karbon, metan partiküllerini biz aynı zamanda hava kirliliği diyor muyuz yoksa bunlar tamamen ayrı şeyler mi? Yani şöyle aslında e, partikül madde içerisinde bir sürü şey e, e, oluşturan madde. Bu e, küresel iklim krizi dediğimiz zaman da sere gazlarını düşürmek lazım. Evet. Bir ülkedeki hava kirliliği aslında dünya ölçülüğünde iklim değişikliğine ve iklim krizine yol açıyor. Ama iklim krizleri, sere gazları dediğimiz zaman en miktarda e, karbondioksitin yüksekliği, e, küresel e, ısı değişikliğine, karbondioksitin yüksekliği yol açıyor. Bu anlamda e, mesela küresel e, iklim değişikliği krizlerinde de e, karbondioksite baktığınız zaman işte burada ne önemli... Endüstriyel hayvancılık, endüstriyel tarım önemli. E, dünyada ormanların kaybı, kesilmesi, ağaçların kesilmesi biliyorsunuz nasıl insanlar için e, akciğerlerse dünyanın da akciğerleri ormanlardır. Ormanların kesilmesi, bu anlamda endüstriyel tarımla birlikte ormanların başka bir alana kandırılması... Endüstriyel hayvancılıkla birlikte işte ortada sizin de söylediğiniz gibi metan gazlarının ortaya çıkması çok ciddi bir sorun. Aslında bu küresel iklim krizi ne zaman olmuş? Sanayi devriminden sonra ısı giderek artmış Yaklaşık 1.1 gibi bir ısı değişikliğinden bahsediliyor. Ve hani buraya eğer bakmazsak yaşamda... Yolumuzu değiştirmezsek çok ciddi felaketler ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız e, koronavirüsünün de ortaya çıkışı. Biliyorsunuz son e, 2013'te, e, 2003'te önce bir koronavirüs salgını vardı. SARS vardı. Sonradan MERS oldu. Şimdi de yine başka bir koronavirüsle e, uğraşıyoruz. COVID-19'a uğraşıyoruz. Bunlar da aslında yabani hayvanların ve endüstriyel hayvancılığın bir E, aktivitesi diye ele almak lazım bunların hepsi küresel iklim değişikliğiyle iç içe e, aslında bu hava kirliliği belli yerlerde sizin söylediğiniz gibi göreceli olarak düşünce e, insanlar şeye bakmışlar acaba bu, bunun iklimdeki karşılığı ne olmuş e, karbondioks emisyon oranlarına bakıldığı zaman da geçen seneki karbondioks emisyon oranlarıyla bu seneki karbondioks emisyon oranları arasında bir fark yok Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2 e, aylık 3 aylık sadece trafiğe bağlı bir azaltmanın genel ölçekte küresel iklim değişikliğine bir katkısı yok. O yüzden küresel iklim değişikliği krizlerini yönetmek istiyorsak öncelikle işte bu daha fazla enerji, daha fazla tüketim, daha fazla endüstri e, ve geleceği hiç düşünmeden bir yatırımlar yapmak yerine Sürdürülebilir gelecek, kalkınlığın yerini Türk Torak Serni'nin çevre politikasında söylediği gibi sürdürülebilir geleceğe artık konuşmak gerekiyor. Ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak gerekiyor. Yani ağaçlar dikmek, ormanlar, doğal hayatı korumak aslında ben bu ekoloji, bu koronavirüsü ekolojik sistemi yaptığımız hataların sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani e, gerek hayvan pazarları bu hani içindeki e, e, vahşi hayvanların e, pazarları ve gerek işte gerdoğlu ürünler e, bunların aslında bir e, sonucu diye düşünüyorum. Olayı biraz daha bu şekilde geniş perspektifle bakıp e, kalıcı önlemlerle ancak iklim krizini düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Bidin Nilüfer Hanım bu COVID kriziyle beraber çok... Gündeme geldi. İnsan sağlığı hususunda özellikle bağışıklığın e, çok önemli olduğu ve e, sağlığında insanları koruyan yegane kalkan olduğu şeklinde bir takım yaklaşımlar ortaya çıktı. E, biz de biliyoruz ki hem e, küresel ısıtma hem de e, havadaki kirlilik insan bağışıklığını önemli ölçüde etkiliyor. Siz aynı zamanda bir doktorsunuz. İnsanların da bu bağlantıyı bilimsel e, raporlar dışında kendi hayatında görmeye başladığını fark ediyor musunuz? Yani kesin ki bunu böyle söylemek mümkün. Ee, biraz önce söylediğim gibi hava kili gerçekten immuniteyi düşürüyor. Yani bağışıklığı düşürüyor. Bağışıklığımız düştüğü zaman ne olur? Daha fazla hastalanırsınız. Biz özellikle İşte çocukların şu anda bütün İstanbul'da özellikle yaşayan çocuklarının hepsinde böyle kış dönemlerinde işte okuldan uzak kalmalar, enfeksiyonlar, ataklar, işte hem üst solunum yolu enfeksiyonları düşünün hem daha zatüre gibi daha alt solunum yolu enfeksiyonları ya da havayolu hastalıkları gibi, astım gibi hastalıkların çok sık olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar... Ee, hem titrek hücrelerimizi bağışıklığı sağlayan hücrelerimizin yapısını bozuyor. Hem de temizi, bağışıklığımızı bozuyor. Bu anlamda e, oldukça önemli şeyler e, keza erişkinler içinde aynı şey geçerli. Çocuklarda olduğu gibi. Bunun dışında e, partikül maddenin içerisinde virüsün ayrı sol şeklinde bu virüs bulaşıyor. Partikül madde içerisinde de bu virüsün kaşındığına ilişkin Çalışmalar ve yazılar var. Eğer hava kirliği olan bir yerde partikül maddenin daha yüksek olduğu hem 2,5 için konuşuyorum hem de PM10 için partikül madde 10 için konuşuyorum. Virüs içerisine taşınıyorsa eğer, ki e, bunu destekleyen biraz önce söylediğim gibi çalışmalar var. Bu da zaten enfeksiyonunun e, yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Yani biz hep bu virüsle mücadele sürecinde önce hani fiziki mesafeden bahsettik ve fiziki mesafe işte bir metre gibi bir fiziki mesafe demiştik ama şu andaki çalışmalar gösteriyor ki bir hapşurmayla ya da bir öksürükle o ayrı sonlar sekiz metre uzak kadar taşınabiliyor. Aynen parçalın maddenin kilometrelerce uzak taşınması gibi virüs de bunun içerisinde taşınabildiği zaman hava kirliliğinin bir mücadelenin enfeksiyonlarla mücadele dediği, paralel gittiğini söylemek mümkün. Ee, bir de maske konusuna değinmek isterim. Maskenin hem hava kirliliğinden hem de virüsten koruyuculuğu konusunda. Normal koşullarda da aslında bizim maske mi takıyor olmamız lazım havadaki partiküller nedeniyle? Şimdi havadaki partikül, biz her zaman kişisel koruyucu önlemleri geri klanda tutuyoruz. Yani eğer bir havadaki e, hava kirlen oranını düşürmezseniz, bunu maskeyle korunamazsınız. Çünkü e, nefesinizi tutmaya çalışsanız, hani maksimum herhalde 3 dakika falan tutabilirsiniz. Maske dediğiniz şeyi, hani günde ne kadar kaç saat takabilirsiniz? Bu anlamda kişisel Hava kirliliği bağlamında konuşuyorum. Kişisel koruyucu yöntemler her zaman bu yenilenebilir enerjiler, işte genel politikalar, emisyonların azalması ile ilgili politikaların her zaman arkasında olmalıdır. Bu bir çevre politikası haline getirip hava kirliliğini bu eksenle değerlendirecek uygundur. Bu yüzden şunu önermiyoruz. Yani hava kirliliği için yani biz maske takalım da dışarıya çıkalım dolaşalım işte bundan etkilenmeyiz gibi bir yaklaşım asla olmaz. Burada şöyle bir yaklaşım olabilir. Özellikle hava kirliliği hassas gruplarda kimden bahsediyorum? Ee, yaşlılar, hamileler, dışarıda spor yapanlar, çocuklar gibi hassas gruplarda hava kirliliği olduğu dönemde e, kamu otoritesinin bunu duyurması bu insanların kendilerine ilişkin özellikle hani dışarıya çıkmamak gibi birazcık daha korunmak gibi bir yaklaşım olmalıdır. Bu yüzden hani hava kirliliğine maskeyle korunmak gibi bir eee yaklaşımımız doğru değildir. O mağ ve çözüm jüde değildir. Koronavirüsün de ise biraz daha farklı aslına bakarsanız. Çünkü eee şöyle çalışmalar var. Eğer hani hiç maske takmazsanız Karşılık olarak ve fiziki mesafeyi de korumazsanız yani 2 metreden e, daha yakını yaklaşırsınız o kişiyle bir e, enfeksiyonda ulaşma riskiniz çok yüksek kişi maske hasta olan kişi maske takarsa ve siz takmazsanız ulaşma oranınız biraz daha azalıyor her iki kişide hem e, fiziki mesafeyi koruyup hem de maskeyi takarsa e, korunma olasılığınız yüzde 90'lar 95'lere kadar koruma olasılığından bahsediliyor. Bu oramda evet maske takmayı öneriyoruz bu enfeksiyon sürecinde ama bu maske takmak da o kadar kolay şeyler değil. Birincisi hani normal cerrahi maske yeter. Hani bazen böyle eee insanların görüyoruz böyle uzaydan gelmiş var, ya, maskeler var. Bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Danliğimize de bu konuda açıklama yaptı böyle düşünüyoruz. Bilimsel otorite böyle düşünüyor. Ama Maskenin de dış yüzeyi devamlı elinizle eğlerseniz oradaki e, enfekte olmuş materyali de temasla taşıyacaksınızdır. Bu anlamda maskeyi takarken de tıkıp çok fazla maskeyi elinize götürmemek. Çıkarırken dışını içine değdirmemek ve bu anlamda da eğer sıkıntı varsa hani enfekte olduğunu düşünüyorsanız değiştirmek, sık sık değiştirmek gibi bir yaklaşım daha doğru olacaktır. Yani şöyle bir algı olmasın. Hani biz maske taktık. Her şekilde bu maske bizi korur gibi bir anlayış aslında olmaması gerekiyor. Bir de bu maskenin e, teli var biliyorsunuz. İki taraflıdır tel kısmı üste gelip burunla ciddi alanda oturtulması e, gerekiyor ve dışarıdan hava girişini engellemek gerekiyor. E, bunu önerebiliriz evet. Sanırım dönüp de Ee, hem gerizegenin bağışıklığını yükseltmek hem de insanın bireysel ve e, toplumsal olarak bağışıklığını yükseltmek konusuna geliyoruz. Gerizegenin bağışıklığını yükseltmek için iklim e, kriziyle ciddi bir mücadele için kirleticileri ve yaşam biçimimizi değiştirip kirleticileri azaltmamız gerekiyor. Bireysel bağışıklığımız için e, bu hem bağışıklık sistemimizi yükseltecek bir şey. Ee, aynı zamanda da sağlıklı beslenme sağlıklı hava solumak, sağlıklı tüketmek galiba e, en ciddi önlem. Bundan sonrası için çünkü bu zaten ilk değil son da olmayacak. Bütün bir otoriteleri de bunu söylüyor. Galiba bu yönde atılma atmamız lazım toplu olarak. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu koronavirüs bize Bir sürü şey öğretti aslında bakarsanız. Nasıl öğrettik? Gezegenimizin aslında bir köy kadar küçük olduğu. Yani Çin'deki bir salgının sizde işte oldukça dünyada ölüm sayısı gittikçe artıyor sıkıntılı bir süreç var. Neyin ne zaman oldu? İkinci dalga gelecek mi gibi bir kaygımız var. Dünyada şu andaki bugünkü rakam 4 milyon vaka sayısı. 318 binde ölüm sayısı var. Dünyanın ne kadar küçük olduğunu gösterdi aslında bakarsanız. Tek başına da kurtuluşun olmadığını gösterdi. Ve e, artık yeşil bir dünya ölmemiz gerektiğini gösterdi. Biz e, Türk Torak Sene çevre politikası 2015'te bir çevre politikası yayınlamıştık. Orada demiştik ki doğanın sahibi insan değildir. İnsan bu ıı, doğanın sadece bir parçasıdır. Bu alanda bunu tekrar öğrendik. biz. Bu kadar zoonotik hastalıkların aslında e, yayılmasında da doğaya barışık olmayan doğayla savaş halinde olan fayda ettiğinin sonucu bu kadar zoonotik hastalık olması. Zoonotik derken hayvandan insana geçen hastalıklardan bahsediyorum. O yüzden son işte 13 yıldır biz 3. korona hatayla uğraşıyoruz. Bu yüzden herhalde İnsanların artık durup düşünüp e, canlılarla birlikte yaşamayı, saygılı yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Fosil yakıtlardan vazgeçmesi gerekiyor. E, tüketim merkezi değil, yeterik kadar e, tüketmeye öner, e, yeterik kadar ihtiyaç demeli. Daha çok, daha çok e, yer taşından e, uzaklaşması gerekiyor. Bu anlamda daki bunu eğer bakış açımızı değiştirmesiye yarayacaksa bu Covid-19 bir şeyler öğretecekse daha kazançlı çıkarız. Zeki bu savaştan diye düşünüyorum. başka bir dünya örmek gerektiğini düşünüyorum ve bunun artık bir ülkelerin dünyanın bir politikası olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani bir süre sonra bir işte 6 ay sonra, 2 yıl sonra başka bir zon hastalıkla tekrar sağlanacağız gibi e, düşünüyorum ki koronavirüste hala biliyorsunuz aşı sıkıntımız var aşıyla ilgili çalışmalar sürüyor ve ne zaman normalleşeceğiz aşı bulunca ve aşı yapılmaya başlanınca aslına bakarsanız normalleşeceğiz bu da nasıl bir süreç bekliyor onu da bilmiyoruz tekrar hani bakış açımızın değişmesine faydalı olması biliyorum bu sürecinden programımızın da sonuna geldik Nülifan Aslında Öncü Hanım aslında konuşacak çok şey vardı ama e, zaman yetmedi. Başka bir programda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Ee, çok teşekkür için ederiz Nefz Hanım. Ederiz. Verdiğiniz ben bilgiler. de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, görüşmek hoşçakalın, hoşçakalın, görüşmek Be üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Söyleyebilir miyim Yücel Bey? Tabii, buyurun. Alo, şimdi Bey'in çakın bir tane karikatürü vardı. Bir kız çocuğu, yanında da bir kedi var. Bu karikatürü okumak istiyorum. Diyor ki büyüyünce birolok olacağım. Dünyayı değiştiren bir virüs tasarlayacağım. Sadece silahlardan silahlara geçecek. Atom bombaları grip olup bozulacak. Nükleer füzeler kızamık olup nalları dikecek. Tanklar zatürcemden kırılacak. Tabancalar hafızasını yitirip ne işe yaradıklarını bir türlü hatırlayamayacak. Evet, virüs böyle olacaksa olsun başka tür virüs için hayatı değiştirelim diyerek teşekkür ediyorum <gülüyor> etkinize. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.